الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا Sınma kademli bima İslamın derdini hiçbir merheme, İslamın saçını telini dünyaya ve ahirete değişmeye müslümana karşı vav gibi mütevah verilmesi zamanın eşiklerinin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravza-i Mutahhara'sının eşiği gözlerinin kiriyle süper Kadar. Yüreğim, yüreğim ne Kur'an'ı dinlemeye dayanıyor, ne iman ve İslam'ın ızdırabını ve hasretini anlatmaya dayanıyor. Bir yerde affedersiniz ama hanımlardan daha da sulu gözlüğün. Varsa yüreği İslamiyet'i anlatmaya, ben gelsin, vuruyor konuşsun. Ben onun dizinin dibine sökeceğim, ben de dinleyeceğim. Ama Asker kadar kadar incellesi meblağ kaldırdı oradan bizi buraya yürü bakayım yürü doğru Maraş'a geçen dadaşaya gönderdi şimdi Maraş'a gönderdi ben ne yapayım nehre kapılmış bir saman çöpü de irade yoktur arkadaş nehir suyu onu nereye götürürse o saman çöpü istikametinde gider ben kendimi akıntıya kapılmış meblağ kısımda kaptırmış işte bir dal çubuğu gibi veya bir saman çubuğu gibi değerlendiririm. Yoksa gidelim Maraş da, Maraş'ta, Maraş'ta bir konuşalım da millet bir boğaz görsün de bilmem ne mesela. Neuzumillah. Neuzumillah. Biz İslamiyet'i doğudan gelen abimlerden öğrendik. Biz İslamiyet'i şarktan gelen ulema'dan öğrendik. Sultan Alparslan Cennet Mekan, Romanyo Malazgir'de savaş yaptığı zaman ordunun yüzde altmışı Kürttü biliyor musunuz? Onun için bu memleketin Kürt'ünün elini ayağını öperim ben. Şu memlekete hizmeti sert etmiş kim olursa olsun. Maraşlı, Malatya'yı ve Adana'yı de Emzun'un da karslı vesaire. Mekke'yi mükemmene, Medine'yi pınarlara. Peki Beynir, Naktis, Kudüs, İçer'i? Can, Anadolu toprakları değil ben size. Eğer beni affedin. Bu memleketin bu toplan çocuğu muhteremdir. Onun için, onun için benim halime mı düştü? Bir de gelip buraya bize konuşmak. Anla ve lakin, anla ve lakin işte eskilerin tabiriyle bu bazice de bu ortamda bize de laf etmek düştü. Allah Celle Celaluhu konuştuklarımızı önce konuşanın nefsinde, sonra dinleyenlerin nefsinde tatbik etmeye ve uygulamaya Hepimizin muvaffak eylesin. İslamiyetin bize intikalini, yani vakit olsa ömür olsa da bir konuşsak, insanın yüreği dayanır arkadaş ya? O kadar meşakkatler, o kadar çileler. Yahu biz bu dini böyle yani işte babamızın evinden mi aldı getirdik Allah aşkına? Pazardan mı aldı getirdik vesaire falan? Şimdi bazı insanlarımız ama cehaletten ama gafletten dinimi bilir, İslam affedersin bozuk para gibi harcıyorlar vesaire. Dinimi bilmeyin bu millet onunla şereflendi, onunla insanlıktan nasibini aldı, biz Türkler 9. sene önce İslamiye'de girdik, ondan önce Orta Asya'da kurtlara köpeklerine kapıyorduk peki, Allah din, iman peygamber bilmiyorduk peki, belki yani millet olarak yine bir asalet vardı icabında. Ama öler ki o hayat Allah'a ve Resulü hayatına endeks olmadığından dolayı el-İslam yeti kumaha kabul ediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet İslam'dan önceki dönemi keser atar diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz, biz eğer o İslam'dan önceki hayatı devam ettiyseydik şimdi Allah'a kapan bir millet değil, belki hayvanlara kapan bir millet olarak gelecektik. Hindistan'da yaşayan Müslümanlar da affedersiz ineklere kapan bir inek perest olarak derdi. Seyyid Süleyman Ali Hasan Ennebbi, Pakistanlı büyük alim, 3 sene önce vefat etti. Allah ganigar muhamet eylesin. O bakımdan, o bakımdan, amma bilen bildiğini aktaracaktır. Herkes bildiğin hocasıdır, bilmediğinin talebesidir. Bu dinimi mübini İslam'a anlatmaya, aktarmaya seza ve olan insanların kalite ve kariyerlerin çok üstün olması lazım. Ben şahsen kendimi bu dinimi mübini İslam'ın sahtekarı bile görmem arkadaş. Bu dinimi mübini İslam öyle bir kalite istiyor ki, öyle bir kalite istiyor ki yani nokta deposu olmayacak alimin. Bu din adına konuşan insanın nokta efendim yargıl yani kadar yamuğu olmayacak diyor. Eh benim dersimde ne yok ki? Allah Celle Celaluhu yamukları düzeltmeye hepimizin muvaffak eylesin. Ama ama şu mazlum millet nelere maruz kalmadı ki tarihte? Ne katliamları, ne darbelere, ne içmelere peki maruz kalmadı ki. Ha? Biliyor vesaire. Nedir bu milletten istenen peki? Bu millet peki şu toprağa ne vermedi ki peki? Canını istediler verdin. Ne bileyim anamı babamı istediler verdin. Çocuğumu çocuğumu istediler verdin. Babasını, afirma ve oğlumda bulunan koyunu mu kuzumu dayı? Feda ettim ben bu ülkeye de. Ederim de ve ederim de. Ama ama ne hizmetini işte? Birileri ondan sonra şu mazlum milletten intikam hissiyle hopa duruyor hop kalkıyor. E böyle bir arenada, böyle bir ortamda Bayram oturması caiz mi? Bayram Hoca'nın oturması caiz mi? Şu an burada konuşma yapacak vaktimiz bile yoktur ha? Eğer Sünç İman bekleseydi ondan sonra şu Müslüman namusu çok çoktan gitmişti. Ama baktı ki bir Ermeni de Yusuf'undan sonra Fransız Ermeni de Namuslu bir bacımızın peçesini bir yırtma yertlendi Çarşafına peki o kirli elleri rızattı Adam bakmadı acaba ne gelir ne götürür bu iş vesaire sanki ki yani kendisini doğrudan ve direkt öldürmeye gelen birisine saldırıyor gibi O adamın üzerine saldırdı Şahsi bir meselesi olsaydı belki onu ertele edilirdi. Bir toprak meselesi olsaydı belki konuyu erteleyebilirdi ama mesele din meselesi olunca ertelenmesi söz konusu değil. Ona da hesap görülecek. O kadar. Din benim anamdır. Din benim anamdır. Birisi yolda giderken haksız yere, peki kümrahça ve nankörce anana sövse anana sövse ne yaparsın peki? Anında müdahale edersin. Bırak anını geç kardeşim. Kedine köpeğine bir laf edersin. Savaş canını ortaya korusun. Rahmetli Necip Fazıl kısa kürek. Allah gani gönül rahmet eylesin. Makamı cennet olsun buyuruyor ki İstanbul'da Paksim'de İstiklal caddesi vardır diyor. Bu İstiklal caddesi işte Türkiye'nin en kalabalık eee insan efendim getirip beni bağışlayın. Birisi arkada eşşı ol eşşı diye bağırsa herkes döner böyle geriye bakar diyor. Üstad diyor ki sultanü şu ana. Niçin herkes geriye bakıyor peki? Neden geliyor? bakıyor pe Peki herkes peki bunun doğrultusuna daha desin gitsin. Üstad diyor ki çünkü diye herkes acaba bu kötü kelimeyle hakaret bana Şiddetli ihtiyaç maddesi diyelim, affedersiniz, din-i İslam'dır. Herkesin teyfi, temel görevi budur. Bu din sadece hacıya, hocaya gelmedi. Ekmek, su ve diğer dina maddeleri sadece hocaefendilere gelmedi. Hacılara, müftülere gelmedi, diyanete gelmedi. Din-i İslam nimeti bütün insanlara geldiği için herkes bu dinin militanı olmaya, olmaya amiran temisi olmaya mecburdur mecburdur mecburdur memurdur Allah için gerekli olan su hava oksijen vesaire diğer türden ne var ise nerede hepsini dayalı döşedi mi? Tamam dayalı döşedi. Nerede işini bildi mi? Bildi değil mi? Peki bunlara gerek var mıydı? Vardı değil mi? Bütün dünyayı gez altta altı küçük milyar insan var. Sor onlara peki bunlar bunlara insan sağlığı için ihtiyaç var mıydı diye sorsak hep İstisnazı. Vardı tabii ya, derdi mi? Peki, bu kadar nimet-i dayıydır şeyin Allah Celle o, Kulunun mutluluğu ve saadetini bilemedi mi de belki İslamiyet'i göndermeyecekti Bütün mesele yapıyı anlamaktır Bütün mesele insan anatomisini anlamaktır İnsan sadece komünist ve marxist felsefede olduğu gibi Yiyen, içen, pisleyeni malum değildir İnsanın tehlikeli bir ünitesi madde, et ve kemik ve diyelim. Ama bir ünitesi ise manadır. Allah Celle o maddi ünitemizin et ve kemik tarafımızın ihtiyacı olan her şeyi Mevla verdi de manevi tarafımızın kafa, kal, ruh, uzun tehlikeli, gıdası olacak olan şeyleri vermekten Allah acis kaldı? Yok. Oraya da ihtiyaç vardı. Onun da ihtiyaç vardı. Allah oranın ihtiyacını, Allah oranın ihtiyacını 224 bin peygamber göndermekle, 104 bin kitap göndermekle memle doldurdu. E nasıl oluyor da bazı insanlar ama cehaletten ama gafletten kalkıyor. Dini angaraya görebiliyor. Dini gürgürle şamata konusu yapıyor. Olmaz böyle şey. Ama maalesef memle propagandalar neticesinde Kızı yani uğursuz kızı neticesinde şu, şu mazlum insanların din imajı artık değiştiğe sanki yüz tutmuş gibi. Maraş'ı tenzih ederim. Maraş'ı tenzih ederim. Eğer Türkiye yetmiş bir vilayetse söz 70 yetmiş vilayet, yetmiş vilayet dine tavır koysa Maraş asla ve katlığa tavır kek mermisi de vardı belki o mermi ni ne ateşe arın Maras çok iyi biliyor. Şimdiye kadar Maras dinimi ben dini, İslamla ne kadar şerefli olduğunu bildi. Maraş! hem yemek hem su içti kahvatu veren bir millet değil. Bir insan canat değil. Herkesin bittiği yerde devreye giren bir toplumdur Maraş. Maras. Marasın keyfiyeti ke kendine göre muhteremdir. Ama Maraş'ın bu güzelliği kendiyetinin güzelliği kendiyetinin güzelliği azdı belki ama iş görme gücü çok daha sandım. Rusların bir tane efendim afiyet ee, makineleri var. Kocaman fakat Amerika'nın katerpilleri kadar iş görmüyor. Katerpiller çok seri, çok seri, küçük ama yani canavar gibi bir şey peki. Rus'un peki bir şeyisi makinası çok büyük, dünyada o kadar peki katerpillerin yaptığı işi yapmıyor. Şimdi, şimdi, bazı insanlarımızdur ama cehaletten, ama gafletten. dinimizin İslam'ın ee, kadri ve kıymetini gereği gibi anlamakta tembelliği söz konusu. Bu tembelliği gittikçe artıyor. Bu efendim alakalı ilgisini gittikçe artıyor. Burada burada bütün adilleri bütün peki irfan sahibi olan insanları affedersiniz bütün ente Tüm memleketi adım adım kesmesi gerekir. İmam-ı Gazali Rahimallahü Teala buyuruyor ki et kokmasın diye eti tuzlarlar diyor değil mi eyvallah. İşte alimler, cemiyetteki toplumdaki alimler tuza benzer diyor. Fakat Gazali Rahimallahü Teala mesajını veriyor. Et kokmasın diye tuzu kullanırlar. Peki ya tuz koktuysa o zaman ne olacak diyor. uyuşukluğa maruz kaldı. O zaman hakikaten Allah'tan yana Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den yana. Bu davaya hizmeti aziz bileyen belki insanlardan yana iştahı ve olan insanların devreye girmesi gerekirken ya bunlar korktuysa eyvah o zaman belki her şey bitti demektir. Allah böyle bir akıdetle karşı karşıya kalmaktan bizlere muhafaza eylesin. Amerikan gizli CIA istihbaratının bir tespiti vardır. Dört maddeli bir tespiti vardır. Amerikan CIA teşkilatı diyor ki, bir ülkeyi, bir ülkeyi askeri işgale gerek kalmadan elde etmek istiyorsan dört şeyi yapın tamamdır diyor. O ülkenin iş gitmiş, bitmiştir diyor. Askeri işgale gerek yok. Başına masrafa girdi. Dört şeyi gerçekleştiren o ülkenin, ülkenin defteri bürülmüştür. Madde bir. Bilgiyi öldürün diyor. okumaz. Peki, bizim milletimiz ne okudu 29 yıldan beri? Kur'an okudu. Ne okudu? Muhammed Mustafa'yı okudu sallallahu Aleyhi ve sellem. Ne okudu? Tefsir okudu, Ali'si okudu, tıklı okudu. Öbür pozitif bilimleri okudu. Fizik, kimya, şubu vs. Ama temelde, temelde Kur'an ve Kur'an'la alakalı bu millet ecdattan Allah razı olsun, kanımıza, vücudumuzun çamuruna karıştırdık bile atamıyorsun. Açsan bile atamıyorsun. Adam da böyle bir ana popi ve Her ne diyor Amerika? Bilgiyi öldürün diyor. Millet işte day day da senin anlayacağın. Otomaşlar da işte artistler, şarkıcılar, türkçüler, klipler, ezgiler vesaire. Onlar da evlensinler bitsinler mesela. Bilgiyi öldürün diyor. Milleti evleneceği müptelati. Peki iki parayı bir çuval para vereceksin bir araba alacaksın değil mi? Allah göstermesin bir hastaneye düşeceksin ondan sonra ücretlerin para da olsa ya tahlilere yetmiyor sadece düşün artık eh maazallah bir de bir MR'sını gönderirlerse yandık efendim elba dokuz milyona bir milyara bir buçuk milyara MR var değil mi? artık ne afluğa afluğa hayvan kalacak belki yani bahçeyi bile satmaya sana gelecek değil mi? ya parayı ödürün diyor bilgiyi öldürün. Parayı öldüren üç peki tüketimi hızlandırılıyor, diyor. Tüketimi hızlandırın. Dev marketler, parfürler, metrolar, inbaşlar, şunlar bunlar vesaire. Yani bunlar olmasını demek istemiyorum. Gelişen bir yani Türkiye var. Belki bir yerde yani artık yani global karşı karşıya kalan bir Türkiye var. Mutlaka kendisine yeni bir forum, yeni bir elbise bitmesi lazım. Mutlaka. Yapılanma ona göre olması lazım. Bunları kabul ediyorum. Fakat Allah Celle Celaluhu 900 ciltlik peki bir teferruatlı bir izahı ne bileyim bir satırı sığdırmış diyor İnsanın anne rahmindeki oluşumundan peki mezara girinceye kadar yaptığı ne var ise ağzından zeyre beynin bütün peki fonksiyonel faaliyetleri peki insan ruhu neyse kalbinin işte fiziksel hareketler bu tezgitine göre İnsan yüzünde sadece 200 bin elma yapabilir 700 bin toplam 900 bin hareket sahibi bir insan. Buna varıncaya kadar, buna varıncaya kadar. Her hareket peki o hücreye kodlanmıştır. Diyor ki biz bu hücreyi açtığımız zaman satır öykülerimiz olan 900 cilt kitap yapıyoruz. Bu 900 gibi kitabı diyor. Gözle görmeyecek kadar küçük hücre mücverimiz içerisinde. asla ve mümkün değildir diyor. Ben de artık herkes gibi Allah'a inanan bir insandır. Onun için, onun için acele işim varsa, acele işim varsa, acele işim varsa hiç peki anti-İslam, İslam, İslam karşıtı bir peki fikirlerde acaba ya yeni bir hayat anlayışı bulabilir miyim diye kendini strese sokma. Tamam mı? Ömrümü beyhude yere İsraf etme. Etme. Etme. Bizim din sorunumuz yoktur. Bizim kimlik sorunumuz yoktur. Bizim şahsiyet sorunumuz yoktur. Allah'u Teala Müslüman kadının diyebileceği ideal tesettürü belirlemiştir. Artık bunu öteye beriye çekmeyin bir anlamı yoktur. Bir Müslümanın sahip olabileceği bir aile hayatının en idan, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem esas getirmiştir. Prens, e, Prensip getirmiştir. Onun ötesinde bir takım şeyler yeni hayat modellerine yok bilmem ne falan işte çocuklar duymasın programı. İdeal bir aile vesaire falan filan. Sakın ha! Sakın ha! Sakın ha! Sen var ya sen! Sen var ya sen! O kadar muhteremsin ki! O kadar saygınsın ki! O kadar şerefli bir varlık etsin ki! Allah bakışını bile kıskanıyor. Ne işin var senin oraya bakışın diye Cenab-ı Hak Suya ihtiyacın olduğu zaman sudan başka bir şeye bakıyor musun? Bakmıyorsun değil mi? Ekmeye ihtiyacın olduğu zaman ben senin öbür gelinmese bir acı ver koyarsan peki. Ya baba bense ben severim, ekmek istedim ya bu ne ya vesaire falan filan. Gelsin değil mi? Herkeseye ihtiyacın olduğu zaman başka bir şeye bakıyor musun? Bakmıyorsun bir başka bir şeyi tekrarlıyor musun? Aramıyorsun. Ya bu dinimi beni İslam peki he? bir nefesi hava kadar peki ciddi bir konu bu, olmadı mı? Olmayacak mı peki? Bir lokma ekmeğe karşı beslenmiş olduğunu anlayız, anlayış kadar peki dinimi beni İslam var bizim tarafımızdan böyle ciddi anlaşılması sezdelerden değil mi peki? Onun için, onun için. Çok çok büyük çaprazlara düşüyoruz. Çıkmaz sokaklara düşüyoruz. Sosyal presle sosyal presle şu memleketin şu mazlum insanların belki bin yıllık iman ve İslam'ı yayılım ateşine tabi bulurken kimsenin peki oturup da rahatlıkla yemek yemesi caiz değildir. Şu an şurada var ya, şu an şurada konuşmamız bile var ya. Ama benim kanaatim azizan öyle. Belki caiz bile değildir. Niçin? Şu an Bağdat'ta Ebu Grip hapishanesinde namusları ifade edilen Fatma Nur Hocılarımızın peyeti. Çığlıklarını duymuyorsan, sen burada, sen burada, ha sen burada, ha şu duvarlar burada. Şu an Çeçenistan'da, peki. ne mahiyeti var ki? Ne özelliği var ki? Sanki yani çaresizlikten yani koştuk geldik buraya sığındık gibi bir şey vesaire. Yani bunu ızdırabımla söylüyorum. Bunu şunun söylüyorum. Yani bunlara gerek var. Bunlara gerek var. Eyvallah sana bir şey söyleyeyim. Dişini altın zaman eğer senin dişini ağsaydı, şu sohbete gelir miydi? Gelmezdin değil mi? Şimdi sana Allah yazısırmasın evden bir acı haber gelse hanının acile kaldırıp hastaneye kaldırıldı. Veyahut da baban kalp sektesinde öldü. Bilmem de işte kızının pansiyonu yükseldi vesaire. Buraya bir haber geldi. Eee durur musun burada? Durmazsın. Tamam mı? Durmazsın. Dünya kenarı kardeşim. Eee bir dişinin ağrısı seni meşgul ettiği zaman başka hiçbir şey dinlemiyorsun. Beni mi dinlemiyorsun? İslam ocağı da güzel okudu değil mi? Ayet de dinlemezsin ya. Niye? Dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Bir insanın dişi ağrıdığı zaman sade ve sadece dişin ağrısıyla meşgul olur. Ne der bu diş? dişim, dişim, dişim. Ya bırak kardeşimi adamın ya. Kalk gidelim serine gezelim ya da serlesen. Ya hoca derdi sen kafayı yedirme Allah aşkına ya. Dişimi ağrıyor ya. Hemen çare söylesene dersin değil mi? Veya o gibi başka bir şey gel sana işte şuradan bir şey bir maraş doldurması ısmarlayın bir anket yalan ısmarlayın mesela Ulan beni silsile topar döversin beni Niye? O an çünkü benim meşgul eden bir şey var. Ne o? Diş ağrısı. Halledilmesi gereken acil eylem, acil iş nedir peki? o diş ağrısını dinlenir mi sizin? İşte, işte, bazı insanlarımızın maalesef ama cehli ama rahmeti bırakmıyor ki İslam'ın şu ıztırak hali mühac müslüman bacımızın içine düşmüş olduğu şu acı hal onu da efendim bir diş ağrısı göre bir sancı oluştursun bu! efarkerlik budur. bu! dinin bir İslam'a ihanet değil de ya nedir? Dünyada en büyük düşman Amerika değil. Dünyada en büyük düşman Yunan değildir. Avrupa Avrupa Birliği değildir. Rus değildir. Dünyada en büyük düşman. Gaflettir gaflet. Gaflettir gaflet. Cehalettir, cehalet mi cehalet? AIDS mikroğundan. Kanserin pgf'nin en etkilisi türünden çok daha etkili. Kanser taşan Gaflet ve cehalet. Allah düştüğümüz yerden tekrar bindi, militan gibi, delikanlı gibi kalmaya bizleri muvaffak eylesin. Din bir ihtiyaç sürdendi. Bu öyle veya böyle mutlaka muhafaza edilmeli. Eve gittin, ekmek aradın, kevki. mutlaka buldun doldun. Bula ve karnına aç bugün ancak bizde bu fakirde de öyle bir gaflet tehlikeli oluştu ki hiç kimse kendisini din konusunda aç hissetmiyor i̇şte burası yıkıldığımız noktadır birçok şeyin belki zengini olduk anladılar ki bir İslam'ın islamın zengini olduğumuzdan bahsedilemez Süleymaniye camisi Kanuni Sultan Süleyman'ı yapmış olduğu camidir mimar Sinan'a yaptırılmış camidir Arşiv tabikalarını göre Süleymaniye camisinde yüz sene önce 28 bin kişiler sabah namazı kılınıyordu. Şimdi Süleymaniye camisinde 6 kişiler sabah namazı kılınıyor. Bu Muhammed camide yıkıldı. Yine Muhammed Muhammed camiden kalkacaktı. Eczan-ı Muhammed'i okunduğu zaman cemaatta saptaki yerini almayan insan bitmiştir. Onun davası yoktu biraz da dergişle konuşacağım Kusurum bağışlayın ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkın seyirle bunu söylüyorum geceliğin kalkıp da herkesin peki yatakta ama kendisi atakta olan insan eğer teheccüh namazı kılarsa tamam mı o namazın o süreli seviyenin kıymetli olduğuna bulgu yapmam için bunu söylüyorum kılarsa bu adam davalandı Anladığı Müslüman'a gecenin o tenha saatinde herkesin yatakta olduğu anda eğer o da yatakta değilse bu adamın davası bitmiştir. Çünkü tarihe baktığımız zaman hatta ve hatta Osmanlı Devleti padişahlarına baktığımız zaman mesela Yavuz Sultan Selim gözleri böyle kan çanağı böyle, küp Gözleri de Resulü Ekrem Sağol Selim'e benzerdi. Efendimiz'in gözlerinin beyaz kısmı böyle çizgili kırmızıydı. Bu asalet, fesalet, şecaat ve ifadesiydi. Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir numara. Öyle bir numara ki bunun altında iki yok, üstünde sıfır yok. Bir numara, bitti. Onun hali de öyleydi. E gelirdi kendisine. uyumuyor e, duymuyor musun sultanım? Ne bir terkik. Dedi ki, aynı azdama katiyallahu anh'ın uyuduğu gibi. Azdama katiyallahu anh uyumaz bu Geceleyin Gecedeyi uyusam Rabbim darınacak diyor. Gündüz uyusam millet darınacak diyor. Milletin işini terk edeceğim, nasıl uyuyayım ben. O da öyleydi. Gecedeyi kimle uğraşıyor peki? Allah Celle Celaluhu uğraşıyor. Kimle uğraşıyor peki? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile uğraşıyor. Bakın işi konuşmuştuklarınız var ya, bazı zaman ütopya gibi gelebilir, hayal gibi gelebilir tamam mı? Bütün mesele var ya, denizi atlayınca yani haberiniz olsun. Gelir gelirsin böyle denizin kenarına, ya girsen mi, girmesen mi? Ya boy var mı yoksa yok mu vesaire? Ya kardeşim yüzle biliyorsan tamam mı korkma, Allah'ın izniyle. Yüzme biliyorsan korkma. Eğer seviyorsan Allah Celle Celal Muhammed Mustafa'yı hiç bitmiştir. Eee ya biz dinleriz Allah'a? nasıl yapacağız mesela? İşte orada var ya. Nefis sevri Yaşamak varken risk niye alıyorsun? Çilenin anlamı ne ve vesaire falan filan. Demin bir şey söylemedi Din imajı değiştirildi. Din imajı değiştirildi. Çok az bir kesin kaldı. Allah kendi celabe onlara da zebat vermesin. Yani din dinlenir ama yapılmaz. Ne istiyor peki bizden? Layık isteniyor. Kardeşim hayatını yaşa. Caniye de git. Tadikat dersi de yap, zikir de ya bilmem işte, hat neye de katıl vesaire vesaire. Ama kardeşim diskodanında geri kalma, git masırı seyre, git işte ne bileyim, sporla oyna, kahvede pinekle, onu yap bunu yap, layık İslam vesaire. Sulandırılmış İslam. Yani suyu çekilmez, posası kalmış, ondan sonra bir portakal misali bir İslam istemiyor ve neticede hocam ne kadar konuşup da konuşsun ne kadar etkili peki vurgu yaparsa yapsan öteye geçemiyoruz niye? İşgal altındayız kafa da işgal altında kalp de işgal altında şu bardakta su varken su varken veya içinde süt varken buraya başka bir şey koyamazsın arkadaş kafa ve kalp eğer islam dışı dolu ise hoca kerametle gösterse ne yazar kim yazar tamam mı onun için yapılacak bir şey var yapılacak bir şey var bu menfi olan şeyler var ya hepsi boşaltılacak ondan sonra iyiler buraya koyulacak değil mi ablacığım <gülüyor> bir kaba bir sahana yemek koyup önce onu yıkıyorsun öyle koyasana ya hoca efendim bulaşık tabi bulaşık bulaşık yıkanır ondan sonra oraya gerekli bir şey kokunur İmam Rabbani kur bizi sığlıyor, ki Ben size, ben sizin ömrüm boyunca Veyahut da 300 500 vaaz etsem Eğer bir insanın kalbinde iğnenin tepesi kadar eğer Dünya sevgisi var ise bu insanın Allah tanıması haramdır diyor Bilir bir şeyler eyyallah vesaire Ama yok, ama yok, ama yok Bak karşı taraf, karşı taraf küfürde sıfır defa oluyor. Bir insanı kendinden kabul etmek için, bir insanı kendinden kabul etmek için A'dan Z'ye, Kırcal'dan damarına varıncaya kadar tescilli mason olmasını istiyor. Veyahut da adeks olmasını istiyor. Ola ki diyelim kambağında bir gümüş yüzü koy, yanlık keten Allah'a. Ve de diyelim bu adam esiri şöyle, çok şükür dedi, adamın işi bitti. Hayatında tek bir kelime, İslam'dan konuşsa, peki sen benden değilsin. Ateist dünya, tavrını öyle mi et koyuyor ki, dava adamı öyle olur. Aziz desini sevmem, Allahsızın birisi. Anla ve lakin, dava adamı oluşun diye yönüyle, ibret alınmaya değer bir yönü var. Adam, konferansa gittiği yerde öldü arkadaş. Tamam mı? Davası için gittiği yerde öldü, dava gittiği yerde öğrendi. Veya buradan çıktın değil, eve giderken öyle zeyla oldun ki tamam mı? Öyle kendinden geçtiğin ki, sarhoş oldun ki evin yolunu kaybettin ya! Veya bir ki kardeşim ne oldu sana herhalde sahile? Der ki insana bunu yaptırmalı. Ben de seviyorum Allah'a ben de seviyorum Allah'a bu sopa. diyorsan bu mutlaka mutlaka kendini göstermeli. Akıl baştan bir gitmeli. İnsan bir deyya olmalı. Bir beş dönem inşaatında vesaire. Bazı güzeller bir anda evde edilmez. Ama insan emek ederse, insan sahip gayet gösterirse, o istikamete doğru giderse büyük bir hak eden böyle olur. Ahmet bin Recep bazı üstadın duyurdu ki ben davam için beynimi kanattım diyor o kadar. Maraş sen onun çocuğusun, tamam mı? O kadar. o oh, ruhu oh, oh, kimden aldı? Seyyid Abdülhakim Arvazi'den aldı bu Abdülhakim Arvazi kimden aldı? Mustafa'dan aldı. Git bakayım geriye, o kimden aldı en son? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden aldı. Biz Muhammed Mustafa'yı ipotekliyiz, tamam mı? Bu ipoteyi ondan başka kimse çözemez arkadaş. Ancak, Mesele edebiyata kalmak değil. Mesele adım atmaktır. Adım. Mesele atabilmek değil. Mesele atın durmak durmaktır. Seviyorsan bedel diyeceksin. Seviyorsan Muhammed Mustafa'yı. Hukukunu korumak için ne gerekiyorsa hepsini seve seve teka edeceksin. Edeceğim. Mecbur. masaydı, şimdiden gibi kutlarız olacaktı. Bizi taşlara, betonlara, heykemlere, binden paraya, kadına veya kadın için erkeğe katmaktan bizi kurtaran Mahmut Musafah'sa Asal sevgi, aşk bedel ister bedel. çocuk çocuğunu seviyorsan onların hukuku ilerlediği zaman kendini ortaya koyacaksın. Payfazsan hanımın bir yüzüne bakmaz. Hıh, <gülüyor> iyice. Kipsize onun Şerefsize git. Bana elin adamı laf atıyor, sen benim namusumu koyamıyorsun. Hanımın bir daha sen bekle Saygı göster hürmet dersleri. Onun için, onun için bu dini kolay bulmadık. Allah'u kâle hiçbir nimet vermesin ki, o nimetin muhafazasını emretmesin. Bu bir kaidedir, bu bir kuraldır. Hatta beşeri sistemlerde insanların peki oluşturduğu Eee, insani sistemler de aynı mantığa sahiptir. Adam devrim yapıyor, bir düzen kuruyor, ondan sonra devlet silahlı kuvvetlere görev veriyor, bu sistemi koruyacaksın diyor. Sadece sistemi vermekle bırakmıyor. Muhafazası için o büyüğü devreye koyuyor. İlahi sistem bundan çok daha fevkalade. Allah eğer İslam'ı bir nimet olarak verdiyse, namazı tuhat-ı zekatı helavı haramı tesettürü namusu iffeti. vatan sever mi peki insan sever mi ne de yani Allah bu nimeti ver bu nimetin muhafazasını da istiyor. istiyor istiyor istiyor Allah vermiş olduğu nimetleri bir daha geri almasın niye ihtiyaç maddesi çünkü onun ile cem. Efendimiz aleyhisselatu vesselam bize miras bırakmış oldu. Bu nimetin muhafızısın. Soyunma zamanı çoktan geldi geçti. Bu burada ne fedailer, kendi canlarını feda ettiler. Hatta ve hatta İstanbul'un fethinde Sultan Fatih ile birlikte köpekler bile kısasa saldırdı. Hayvanlar bile Allah Celle isyan etmiş oldu. Bir fikrinde mücadeleler verdiler. Be. Ben insan değil mi? Ben insan değil mi? They did it. Allah Lakin demin de gibi bu cehalet, bu gaflet, bu ise modernist yaklaşımlar, bu binlerle yeni yapılanlar vesaire adres değişikliğine servile olacaktır. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Dünyada bütün savaşlar şahsiyetin muhafıbe için yapılır. Dünyada bütün savaşlar namusu, din ve piyaneti etmek için yapılır. Fransız Sosyal Bir diyalog süreci başlatıldı vesaire, gidiyor vesaire falan filan. Ben bir soru soracağım. Ben bir soru soracağım. Niçin? Niçin Osmanlı Devleti 26 bin, 26 milyon, 400 bin kilometre, 3 kataya, belki 26 milyon, 400 bin kilometre kareye sahilken Avrupa benden belli bir diyalog sürecinin başlamasını istemedi de, istemedi de, istemedi de, diyalog zarfı atıyor. Herkes düşünsün. Şimdi birisi babaktaşca yaptık bir şey anlar vesaire ama niçin? Niçin ben dünyaya hakimceğim peki? Bakın bana gelip de peki Ya işte Osmanlı bir diyalog başlatalım yani. Siz haklıysanız peki hemen işte biz sizin suyunuza gidelim. Yenidir. Teknete gelmedi de ben şu an varlık ve yokluk arasında Batı ve Amerika bana diyalog teklif ediyor. Buralar son derece düşünmesi gereken bir nokta bu kadar. bu dünya sahip olsun isterse aile tesadüf olsun. Evlana Fadil Bagdadir buyuruyor ki bir vakit namazın diye geçmektense yukarıdan aşağı gökyüzünden yeryüzünden yüz kere atılıp paramparça olmayı tercih ediliyor. <Gülüyor> Mütehassız gözün böyle, Şahin gözü böyle geliyor. Senin gözün teyke iki mekraletteki darı tanesini görmüyor ama Şahin bir 100 metre yukarıdan yerdeki tere, tanesini görebiliyor. Mevlân'ın dostları böyle görüyor. Bir vakit namazın ha gidecek değil mi? Gidecek değil mi tamam 100 kere beni feda etsinler, paran parça olmam diyor. Olman, olmam, olmam gayetdir bir vakit namazının geçmesinden diyor. Yani ne istiyor? Bir vakit namazının geçmesinin bana gelir tehlike ondan çok daha büyük. Şehşami, Çeçelistan'ın katili, Allah beni ve beni rahmet eylesin. Rusların Konopsov komutasındaki 70 bin tane Rus askerini Kafkas dağlarına gömen Şahbaz, Kafkas hep altalı. Mevlana Kaldi Kaldi'nin kalibesi aynı zamanda. Nakşi Meşerifi'nde kendisi. Bir ee, kılıç darbesiyle çok fena yaradı. Ve kendinden geçti. Ama a, öğle mezanı da okunmak üzereydi o ağır. Okunuş darbesiyle kendinden geçti. Ve altı ay kendine gelemedi. 125 vakit üzerinden namaz geçti. Öleyin öğleyin darbeyi aldı bayı ödü. ay sonra kendine geldi. Başucunda annesi. Gözü açıldı kendine geldi. Annesine ilk sorusu şu oldu. ana öğle namazının vakti geçti altı ay geçti üzerinde bu. şimdi ondan sonra eeeeee <gülüyor> cihal vesaire radikal izin bilmem ne vesaire falan filan namazlarının arasında kardeş oruçlarının arasında kardeş ee haccın zekabın zeyninsen helal haram noktası nereden gidiyor kardeş vesaire bir binanın önünde hafiyatını yaparlar, değil mi? Somalilerini, kolonlarını döşerler, ondan sonra bir çatıya çıkarlar. Savaşlar teçhizatsız gidilmez. Ya belki teçhizatla girdi, dava adam mı olacağını diyoruz, değil mi? Belki şurada nice konferanslar ve boğazlar dinledik. Direkt konuşan kardeşlerimiz de inşallah hepsi yani iyi istikabette insanlar olmuştur vesaire ama öyle görüyoruz ki lafta büyük numara ama verer ki hadi geç ondan sonra şu namazı sen kıldır yok ben almaz da size peki bana bir Fatih-i Şerif'i oku o da yok e, nerede kaldı bir Yasin oku asla vakata bu ne, neyin davası kardeşin bir bu neyin davası kardeşim teksiz atsız, topsuz, töpeksiz savaşa gidilir mi? Namaz dilinin barajı görür. Afirette baraj namazdan görür. Öniversite'de FK'da vardı. Fizik, kimya, botanikten fakültelerinde. Fizik, kimya, botanikten geçen öbür derslerden kalsa da borçlu geçer. Ama FK'da ben çaktın, öbür derslerden geçse de geçemezsin. Bitti. Yok kaygı var. Eskiden Osmanlı madreselerinde Arapça ile Kur'an-ı eğer Arapçadan kaldın, Kur'an-ı Kerim'den kaldın, tefsirden, hadisten, fükülden, ondan bundan geçsem de yok! Ahir ve Paraj namazdan gelir. Yıldırım Beyazıf Han mahkemeye çıkarılıyor bir, e, davaya şahitlik için. Kadir Hüsr Bey, Yıldırım Beyazı mahkemeden kovuluyor. Padişah mülten ve dışarıya geçiyor. Niye? Ezana kurduğu zaman sen canlıya gitmiyorsun diyor. Cemaate gelmiyorsun, mazeretin de yok diyor. Ezan okulduğu halde camideki saftaki yerini almayan bir insanın şerli bir mahkemede ve davada şahitliği verdikleri. Koca padişahı mahkemeden kovuldu. O devlet altı sene bu imanla bu ruhlu hayatta kaldı. Camide safta yerini alamayan bir adam ki cemaat ve namaz ordu şuurudur. Çünkü orada bir kuvvet var, diliyle beraberlik var. Orada yani saftaki yeni mevzi gibidir, o mevzide de yerini almayan bir insanın yarın cephede yapacağı bir şey yok. Burada Fransızların cephe açılırken, eynağ ol, ey insanlar! İşgal olduğunda olan önümdeki teccuva namazı kıldan değildir. Haydi cepheye! O insanlar o imanla cepheye gitti. 180 tane hocanın imza olmasaydı, 180 tane müftü cephede çıkarmesiydi, Kurtuluş Savaşı'nı bekledik biz. Ama buraları, buraları bu yalan söyleyen tarih anlatmıyor, anlatmıyor. Size bir şey söyleyeyim. Dünyadaki bütün fiziki olayların gerisinde metafizik belki kanunları işler, tamam mı? Beni buraya getiren belki muhabbettir. Sizi de buraya getiren muhabbettir. Muhabbet böyle bayrak şey mi yani öyle görünüyor mesela öyle mi? Yoo, bak görünmeyen bu düğümü ne yapıyor? Ben şimdi mesela patlırsam, yere vursam kırılır bu. Ama önce ben de bunu bir kırma duygusunun gündeme gelmesi lazım. O kırma duygusu görülen bir şey mi? Hayır, asla İşte imam ve islam sürekli, sürekli o tarafı dayıyor ve düşüyor. Onun için, onun için ibadetlerin, ibadetlerin, efendim, e, fış dünyada bize yansıyan, hiç derecede ekstra seviyede başarı ve zaferimize katkısı var İnsan insan buna iman ve ikan getirmeli. 1820 ile 1826 yıl arasında e, ecdat zamanında e, meydana gelen olayları anlatan bir tarih var. Esat Efendi tarihi. Adam orada yazıyor ki Fatih Camisi'nde İstanbul'da Fatih Camisi'nde esap okunuyor millet Malta oruçlar çarşısındaki kahvelerde oturuyor camiye gelmiyor. Yıldinsizlik zirni. Ve adam diyor ki artık bu devletin yıkılması kesinlikle kazanmıştır. Bu devletin yıkılmasını kimse önleyemeyecekler diyor. Devletin, İslam devletinin devamı ve bekası milletin ve Müslümanların camideki sattırımına bağlı. Sen bana hangi radikalizmden bahsediyorsun hemşeriler? Şimdi modalara uyduk peki, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bir türlü anlatılıyor sayın. Benim kardeşimiz, takdim eden kardeşimiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ne güzel bir şiirler okudu değil mi? Allah kendisine razı olsun. Ama bunun daha ötesi var. Bunun daha ötesi var. Bunun daha ötesi var. Nedir? O ifadeler, o ifadeler. Kardeşimizin de değildi. Başka bir şairdir belki. Ama o ifadeler daha böyle ağır olması lazımdı. Ennebi mesela. Senin kalın Muhammed Mustafa var. Ennebi, tabiri Allah'a Orada Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem göre vesaire. E Kendimiz aleyh-i sallallahu aleyhi ve sellem Yok. Profesör Terim Kağan, Osmanlı babıydı. Allah geri kendi geri rahmet eylesin. Edebiyat Fakültesinde eee Mahir İs Hoca anlatıyor bunu. Yıllarımızı hatıratında Hoca diyor beni tahtaya kaldırdı diyor. Dedi ki Mahir kasma biğim oğlum tahtaya. İşte bir beyit yazdırdı, ondan sonra dedi ki eyledi yaz Gaz oldu eyledi. Ondan sonra dedi Ferit Hoca dedi ki "Evet siz Ferit ahlaksız senin peygamber senin memnun mu? 50 gün önce güzel dedi." Orada okunu sil. Yazıyor ya, sobe, ya Bak ilk okulan ayet. Ya eyyühellezine amenu La tukaddimu belime yetenillah Sakın ha! Söz ve hareketlerinizde söz ve hareketlerinizde Allah ve Resulünün önüne geçmeyin Allah Celle Celle. Bul bir şey. Bul bir şey arkadaş. Artık Resul-i ne diyeceksin? Bendeniz ne diyeceksiniz? Köleniz ya Resulallah. Bak doğuda bir adet vardır. Halkın ağzında. Kölen olayım ağabeyim. Kurban olayım ağabeyim. Aha! Orada kadar ağabeyim. Orada kal. Orada kal. O gönlü mesela girince kadar hiç kaldı ben demiyorum yani hep her yeniye karşı olun ancak analitik ve tahlili bir mantıkla bakmayın yani ecdad bizden önceki nesiller müslümanlar bile kolay kadar küllükmez arkadaş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem konu edilecek ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem deneyeceğiz olur mu öyle şey ya? edem bilimden önce gelir Ede Her şeyden önce biz. Çanakkale Harbi'nde, Çanakkale Harbi'nde Yarpay Hasan, birlikleriyle birlikte, birlikleriyle birlikte cepheye gidiyor. Asker susandı, beygirler susandı. Neticede hem askerleri sulamak gerekti, hem de pekli beygirleri sulamak gerekti. Çeşme görüldü, Alçıtepe köyünde. Çeşmenin yalağında bir yüz köpek affedersiniz, kanları akıyor beni hayvanın. Millet boş boş dediler falan komutan geliyor, ordu geliyor. Yarba Yasan dedi ki, askerlerin dedi, hayvanı kovmayın bir dakika durun değil. Gitti hayvanı kucağına aldı Yarba Yasan dedi. Aldı onu, onu el ile içirdi hayvanı. Kanlarını yıkadı, hayvanı tek temiz yaptı. Çeşmeni yalağına soklu çıkarttı, hayvan cici doldu. Neyse kendisi içti, hayvan içti, sonra askerleri bir tüksin bir gelin siz dedi, sularını dedi. İş bitti, ondan sonra cepheye doğru gülmüş başladı. Ve nihayet Yarbay Hasan Bey komutasındaki hastalığını mevzularıyla başlıyor. Oğlum sen oğlum sen şuraya, oğlum sen şuraya, oğlum sen şuraya, oğlum sen şuraya diyor. Köpek köpeğe onlarda da, yarbayasanları çay verir. Yarbayasan nereye gidiyor? O da onlarda da. Yarbayasan bey evini ve komuta verirken uzakta yerde devrilen, can çekişen bir asker diyor. Bir dakika durun diyor evlatlarım diyor. Videoda bir Fransız asker. Ondan sonra öldü ölecek, öldü ölecek. Dede üzerine eğilip abanıyor, onu kaldıracak, getirecek, bedava verecek. Neğer Fransız askeri, numaradan, öldüğü numarası yapıyordu. Yarbay Hasan Bey'i onu kaldırırken, Fransız Casator'ayı Yarbay Hasan'a sapladı. Yarbay Hasan Bey, Allah beni kadar rahmet eylesin, kan boşadı. Ve olduğu yere giriyor. Bu sefer askerler kompul kompul kompul kompul kompul kompul vesaire. Yarbay Hasan dedi ki, askerlere, çabuk dedi bana batarya imamını çağırın. Askerde eskiden birliklerin imamları vardı. Tabur imamı vardı. Alay müftileri vardı. Bana bir çabuk batarya imamını çağırın dedi. Hocaefendi geldi. Dedi ki, Hocaefendi, Hocaefendi. Çabuk dedi bana dedi. Kelime-i şahadet telkineyle. Kelime-i tevhid telkineyle. Bana la havle ve la kuvvete illa illa de. Hocam çabuk dedi. Derken, artık yarım ayazsan benim gözleri süzünler başladı. Ve o can der istirib böyle olduğu köpek geliyor uzaklardan sanki bir haber getiriyor. Ve da Yasan Bey kucadan atmıyor, kafasını sürüyordu, ütüyor ne vesaire falan filan, ayaklarında buruyor, köpeğiyor bir şeyler yapıyor mesela. Tamaya komutan der vesaire. Ya Yasan Bey sanki bir şey anladı, sanki bir şey anladı. Dedi ki askerlerim beni ayağa kaldırem dedi. Yar Rabayasan ayağa kalktı ama gidiyor gidecek abi. Baktı ki uzaktan gelen birisi var. Geldi, geldi. Yaklaşırken yar Rabayasan dedi ki La havne ve la kuvvete illa billah. Ya Resulallah niçin zahmet ettin dedi. Tamam mı Maraş? Maraş! Orada kaldık. Tamam mı? Orada kaldık maraş, oradan kaçacağız. Deben, kazatmaya gibi tam yok peki. Muhammed Mustafa gibi yok peki. Ayak kaldır peygamber, görmezsin. Ben sana bir tane verdim. Yani seferler böyle karikara oluyor böyle. kiti kara kiti kara kiti kara. Sen bunu misal büyüt büyüt büyüt büyüt peki. He. ben kafam gözüm yerinde, Rasulullah'a bir dam salasın, elde kabustuca, büyütten, ben de efendimi e toz konduramam. Onu en güzel sıfatlarla dile getirmeye mecbur memur. O oh! sen değilsin, ben değilim. O müstesna bir şahsiyettir. Ve Veylar Bay Hasan Bey oldukları yürür. Üzerine Türk bayrağı seriyorlar. O Candel ismindeki köpek de geliyor. ayak tarafına bayrağın altına giriyor. Hayvan kafayı sokuyor ayaklarının arasına, o da orada Mezara sızıyor. Neticede yar Bay Hasan Bey mezara indirilecek. Belki önce köpeğe uzaklaştırmak istiyorlar. Köpeğe vuruyorlar, vuruyorlar. Köpek gitmiyor. Köpeğe vuruyorlar köpek gitmiyor. Ne? Köpek de öldü yar birlikte. Komutanım sen gittikten sonra dünya bana zindan oldu. Sensiz dünyayı ben değil der gibi. Köpek de öldü, gitti. Ya bizde gönül mü var be bizim damarımızda kan mı var be uyanmam için pekiyle uyanmamız için daha ne bekliyoruz Allah aşkına ya aklın varsa damarında kan varsa şuradaki halisini sana vereceğim mesaj şuradaki frekans sana yaparım kadar. böyle kaç tane istiyorsun böyle kaç tane istiyorsun ne işi var bu onların peki cephelerde Ha? Haşa sürdü haşa. Onlar en pekanist miydi peki? Ama sana bana vatan bıraktı insanlar. Aslında şu ülkeyi sana, sana tüm komisi miras bırakmadı. Şu ülkeyi sana Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem miras bıraktı. Muhammed Mustafa senin için benim için cephelerde geçiyorum abi. Böyle daha ne neler ne neler. neler, neler. Çanakkale ki Karanlık Liman'da 26 tane peki İngiliz teki zırhlısını suyun dibine indiren yüzbaşı Hakkı Bey'li. Hamilton diyor ki yukarıdan diyor hava fotoğrafları diyor. Geceleyin diyor projokterle denizi tarıyoruz diyor. Bütün diyor şeyler fotoğraflar deniz geliyordu. Hiçbir düşman askeri, Türk askeri yok orada gözükmüyor diyor. Ne efendim yani gemisinde sandalı ne şundasın ne ne şundasın ne bu sürüyor. Anla veler ki nasıl oldu anlamadım benden diyor. Beklik Topal'ın Yürütbaşı Hakkı Bey Nusretiye'ye geldikse 26'tan Mayın düşüyor Karanlık limana, Çanakkale Karanlık Liman koydu böyle. Orada 26'tan ilgili savaş gemisi var. Bu gemiler yarın çıkacak İstanbul'u dondurdu. İstanbul gitti, Anadolu gitti. İstanbul kilittir. Muhtemelen dinleyenler. İstanbul gitti, Türkiye'ye gitti. Ve bu gemiler yarım sabah Alman'dan çıkacak. Yüzbaşı Hakkı Bey hafiften bir sisi oldu. Ve o sistem istifadeyle peki o koyun ağzına kıyıya paralel 26'a mayın taşıdı. Halbuki askeri strateji, askeri taktik yeri mayınların mesela burası eğer koyu ise şöyle koy ise burası mayınların böyle kıyıya dikeli olarak giden düşmesi gerekiyordu. Halbuki Yüzbaşı Hakkı Bey mayınları dikey değil, Ken kenara paralel düşündü böyle. Ki ya yani dünya askeri tarihinde böyle bir şey görmüş değil diyor George Hamilton, İngiliz İlginiz Kuvvetleri Komutanı. Ne oldu peki? Güzbaşı Hakkı Bey'in niçin öyle? Ters bir taktik ne peki o? Yirmi alttanın mayını düşündü o gece. Meğer Güzbaşı Hakkı Bey'in komutanı cevap verdi bugün önceden Muhammed Mustafa. Salya Allah'ını da sevdim. Kıyaa söyler, mayınları kenara bir şey değil. Paralel düşesin duydun mu anlatmaz davası ödesin. Söyler misin bana? Eğer bir şey gemiler yani doğu doğru böyle cebeller çizilmiş gibi bir rota düşen böyle çıkmakla da icabında mayınlara dokunmadan çıkabileceklerdi. Ama kıyaa paralel düşününce yani gemi istemez, posta kırımızda kaldı. 26 tane gemi suyun dibine indi söyler misin o gemileri denizin dibine kim indir? he? Muhammed Mustafa sağa selle sana ülke bıraktı arkadaş ülke bıraktı arkadaş ülkeyi muhafaza etmek için de sana güç bıraktı o gücü ne? iman islam esin sen de ben bu gücü kullanmayacağım ben bunu işlenmeyeceğim ben bunun mantığı yoktur arkadaş yiyip düştüğü yerden kalkar dün biz neyle Dünyan hakim olduysa, Allah bana söylenen peki sevgili sonduysa, yine aynı güçle biz bu işi başaracağız. Allah atlı gereği ve kullanmaktan bizden mahrum edilmesin. Kubarı payine, amcam cihangir. Meçhû bir dedemiz bunu söylüyor. Osmanlı yetim doluğunlar. Gubur-u Koyine, Ammam Cihanem ya Resulallah. Ya Resulallah, dünyayı bana versene, senin ayılından kalkan toza değişmem ya Resulallah. O toz var ya, dünyadan çok daha buktayım. Sema'yı bana dersen, yedi kat gök bana dersen, senin saçının teline değişten ya Rasulallah. Uyrunca <gülüyor> mağlemi teşvim, sol bir pağindana dön. Adem-i selam cennetteyken bir dava gördü. Yarhada la ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Resul. Allah'tan başka Allah yoktur, Muhammed Mustafa onun elçisidir. Adem baba dedi ki, Ya Rabbi la ilahe illallah anladım da, Çünkü Muhammed kim? Cenab-ı Hak dedi ki, Adem o senin neslinle ve zürriyetle gelecek olan Enbiyanın piri, Üstad'ı Seyyidü'l-Evvelin vel ahirin tac-ül musselin Evvelin, ahirin, ilk ve son Gelen insanların en üstünü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Adem baba öğrenince değişimi habbe bağ gençane. Ya Resulallah. biliyor musun? Bak bak bak bak. bak. Dedeye de efendim yani denk düşürüyor. Hesab meyveden yedi Adem Aleyhisselam cennetten çıktı. Hep hübslerden, hübslerden dinleriz. Kur'an da böyle söylüyor, Adem Aleyhisselam o meyveden yedi, Mevla Aleyhisselam'ın dünya ermedi. Fakat bak bir de nasıl yakıştırılıyor. Adem Aleyhisselam var ya, Adem Aleyhisselam on meyve yedi, niye biliyor musunuz diyor. Yani bir yaramazlık yapacağım ama ehe, o yaramazlık üstünden Rabbim de cennetten çıkarsın. Bir diğerinde Muhammed Mustafa'yı da toplayan diye tamamamaras. O kadar. Bizim kimlik Muhammed Mustafa'dan soruluyor Ona göre bizde demekli olmadı şimdi. Ve olmuyor inşallah o kadar. Allah o kadar düştüğümüz yerden tekrar tamir tek kat bize muvakkiliz. Ya ay yuvala biner. Takvullah, için Allah'ın huzurunda kendisine yüksek olacak hangi amel-i sahihi işte. Bunu görecek yapacak beceriler. Onun için yarın için yarın için hazırlık yapın yapacak ya Önümüzde müthiş bir rampa var. Böyle polo rampasına benzemiyor. Toroslarda bir rampaya. Allah ışıkları takviyesi nasıl ki arabaya takıyorsan ışıkı deviriyorsan en zerre gibi olmasın ya bir manevi takviyesiyle ailedeki rampaları devirmeye Allah bize muvaffak etsin. Övete kulla, <Sessizlik> övete kulla. Allah tekrar kın. İbada kadir günler tamamlon bilirsiniz ki, bilirsiniz ki ben sizin Rabbi'niz Allah Azmi yaptıklarınızdan harfi harfine kılık döne haberdarım Yavuz Sultan Selim Han Cennet Mekan'ın babası Sultan Belazim İbeli her savaş dönüşünde üstü başını silkelerdi. Dökülen tozları toplardı. Ağzı püzgülü pes bir vardı. Oraya korku tozları. Bir gün hanımın gülbahar sultan dedi ki Yavuz'un annesi. dedi ki efendi dedi, devlet kum şevket kum dedi. Bu ne iştir dedi. Her seferden gelirken dedi Ondan sonra tozlarını tutuyorsun, biriktiriyorsun, birşey yapıyorsun vesaire falan dedi. Ne oluyor dedi bu? Hanım dedi. Kimseye de söyleme ona dedi. Fakat rezil şöyle bir vasiyetim var benim dedi. Ben öldükten sonra da, bu torpanın içindeki tozlardan tuğla yapacaksınız. Tuğla ne böyle çıkarsa bu tuğlayı benimle birlikte mezara terkineceksiniz. Ee, niye böyle yapmış dedi adam? Yarın dedi Allah ve Celle bana dedi mahkeme ki kübrada, mahşerde sorarsa Bayezik dünyada ne yaptın sen, ne meşgul oldun derse diyeceğim ki Rabbi, beni konuşturma, Tuğla'yı konuştu. Kanuni Sultan Süleyman, Aleyhi Rahletüvel-i Kufran, 46 Selep Padişahlık yaptı. Aç sırtını da olduğu yok, 41 bin kilometre. 41 bin kilometre. Dünyanın teğet çevresi 82 km. Peki her türlü tebi ihtişam derler, her türlü otorite, sultan adamın tekelinde diye. Ve adamlar gördü Zigat savaşıyla. Beyli şey Şeyh sevgili bendi sonra da manada Resulullah'ın savasının telmih buyurdu. Dediki müsritten gette biz sultan sema'da dicim dedim öyle. Süleyman kulumuz Paris'e iyi cihadın için etti? Bu kadar söyledim. Geldi padişahım dedi. Dün akşam da Süleyman salıverdikten sonra teemir ferma buldu. Süleyman kulumuz için Paris'e iyi cihadı perketti dedi. Karne Sultan Süleyman da eski tabirle ibleti fahiriye. Kolları tabii bir hastalığa maruz kalmıştı ki elim elim elim elim diyor arkaya. Ede önemli dedi evet dedi. Osmanlı gibi bir arkadaş, padişahlar değil mi? Peki bunlar ne oluyor peki? Olayın gelişten Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Osmanlı'ya söylem dinsizdir, dinsizdir, dinsizdir. Neden? Resul-i Ekrem hadisi şerifinde duyuluyor ki, Sallallahu aleyhi ve sellem, şu topraklarla yaşayan, Osmanlı'nın himayesinde yaşayan, Osmanlı idaresinde meşrullama bulan herkes Osmanlıdır. Yoksa bunu ırkçılık sahibiyle söylemiyor. Söylüyorsan kafama o kadar büyük taş düşsün. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki neki-i mükerremeye, medine-i münevvereye, hizmet eden milleti Allah dedi cihanda aziz eylesin. Onları abat eylesin. Peygamberin metkine, nair olan bir millete, sen kalkan böyle söylersen herhalde senin akıbetin hoş olmayacaktır. Allah böyle kartada, vartalada maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Eğer kalkan bir İngiliz ha, bu davayı gönderse Peygamberin duası onun için de söz konuştur. E Fransız eğer iktidar ederse onun için de söz konuştur. <gülüyor> bu milletlerin yani yarış pisti bu. Kim koşuyorsa, bizi koşuyorsa bayrağı kapıyor arkadaş. Neticede Kanuni Sultan Süleyman buyurdu ki Nelerimiz çabuk gidelim Mangalarla toplara, zigatlara çekilmedi Avusturya Bacarik Kıyım'a doğru bir yer arası Zigatlar Kalisi Avusturya orayı savunuyor Kale iki Böyle dair halini iç Ve Kanuni Sultan Süleyman Üç ayda oraya girdi Neticede haydun askerleri Haydun askerleri Asrı'yı tahrik etti Tefsir etti Oran askerleri böyle yani hafakanlar bastı kanunluktan Süleyman. Ama dede sevgi üzerinde. Sevgi üzerinde. Neticede iç kalenin düştüğünü Sultan Süleyman'ın haberini aldı gördü. İç kalemindeydi. Düştüğünü göremeden vefat etti. Osmanlı tarihçileri diyor ki niçin Kur'an'ın Sultan Süleyman üst üste kadar abanarak hadi ben seni vereyim hadi ben seni vereyim diye ısrar çeşit davranıyor. Heyecan Heyecanlı. Çünkü diyor ölümü yakın Ölünce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ondan fethini isteyecek. Süleyman ne oldu zikert harikaresi? Hesap veren mektan korktuğu için diyor. Padişahlı sevgeler. O bakanlar basmıştı. Tamam mı? Tamam mı? Bu kan! Bu için bu kadar ismet ve gayet nasip Allah aynı kanı taşıyan maaşı vermez mi? Vermez mi? Bal gibi Ama ama yüreğimizi ortaya koyabilmiş değiliz. Elhamdülillah var direkt insanlar ama yeterli değil. Bu sahib gayret açsın diye zaten işte acizane şurada toplandık bir şey falan konuşuyoruz. Allah bu noktada çabuk gayretimizi arın